kulların arasında adaletle hüküm verilmiş ve hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denilmiştir. Mümin Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ha Mim. Bu kitabın indirilmesi, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, Tövbeyi kabul eden, azabı ağır olan lütuf sahibi Allah tarafındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak onadır. Allah'ın ayetleri hakkında inkar edenlerden başkası tartışmaya girişmez. Onların şehirlerde gezip dolaşmaları seni aldatmasın. Onlardan önce Nuh'un kavmi ve onlardan sonra gelen topluluklar da yalanlamıştı. Her ümmet kendi peygamberini yakalayıp cezalandırmaya azmetmişti. Hakkı yok etmek için batıl şeyler ileri sürerek tartışmışlardı. Bu yüzden onları kıskıvrak yakaladım. Benim cezalandırmam nasılmış gördüler. Böylece Rabbinin inkar edenler hakkındaki onlar cehennemliktirler sözü gerçekleşmiş oldu. Arşı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunanlar melekler, Rablerini hamd tesbih ederler. Ona inanırlar ve inananlar için şöyle diyerek bağışlanma dilerler. Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz! Onları da Onların babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları da Kendilerine vaat ettiğin adın cennetlerine koy Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin Hüküm ve hikmet sahibisin Onları kötülüklerden koru Sen o gün kimi kötülüklerden korursan Ona rahmet etmiş olursun İşte bu büyük başarıdır İnkar edenler var ya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 sizin tevhid çerçevesinde Allah'a çağrıldığında inkar etmeniz, ona ortak koşulduğundaysa inanmanız sebebiyledir. Artık hüküm yüce ve büyük Allah'a aittir. O size ayetlerini gösteren, sizin için gökten bir rızık indirendir. Ancak ona yönelen düşünüp ibret alır. O halde kafirlerin hoşuna gitmese de, siz dini Allah'a haskılarak ona ibadet edin. O dereceleri hakkıyla yükseltendir. Arşın sahibidir. Buluşma günü hakkında insanları uyarmak için iradesiyle ilgili vahyi kullarından dilediğine kendi indirir. O gün onlar ortaya çıkarlar. Onların hiçbir şeyi Allah'a gizli kalmaz. Bugün mülk Hükümranlık kimindir? Tek olan her şeyi kudret ve hakimiyeti altında tutan Allah'ındır. Bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün asla zulüm yoktur. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Yaklaşmakta olan gün konusunda onları uyar. O gün yürekler gam ve tasayla dolu sanki gırtlaklara dayanmıştır. Zalimlerin ne sıcak bir dostu ne de sözü dinlenir bir şefaatçisi vardır. Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir. Allah hak ve adaletle hükmeder. Allah'tan başka taptıklarıysa hiçbir hükümde bulunamazlar. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Onlar yeryüzünde dolaşıp, kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerinden daha güçlü ve yeryüzündeki eserleri daha üstündü. Böyleyken Allah günahları sebebiyle onları yakaladı. Onları Allah'ın azabından koruyacak hiç kimse olmadı. Bunun sebebi şuydu. Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getiriyorlardı da onlar inkar ediyorlardı. Bu yüzden Allah da onları yakalayıverdi şüphesiz o güçlüdür cezası da çok şiddetlidir Andolsun ki biz Musa'yı mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a Haman'a ve Karun'a gönderdik onlarsa bu çok yalancı bir sihirbazdır dediler Musa onlara tarafımızdan gerçeği getirince onunla beraber iman edenlerin oğullarını öldürün kadınlarını sağ bırakın dediler. Fakat kafirlerin tuzağı hep boşa çıkmıştır. Firavun dedi ki, bırakın beni Musa'yı öldüreyim. Faydası olacaksa Rabbini yardıma çağırsın. Çünkü ben onun dininizi değiştireceğinden yahut yeryüzünde bozgunculuk çıkaracağından korkuyorum. Musa da ben hesap gününe inanmayan her kibirliden benim de Rabbim, ''Sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım.'' dedi. Firavun ailesinden imanını gizlemekte olan mümin bir adam şöyle dedi. ''Rabbim Allah'tır.'' dediği için bir adamı öldürecek misiniz? Halbuki o size Rabbinizden apaçık mucizeler getirdi. Eğer yalancıysa yalanı kendi aleyhinedir. Eğer doğru söylüyorsa sizi tehdit ettiği şeylerin bir kısmı başınıza gelecektir.'' Şüphesiz Allah, aşırı giden, yalancılık eden kimseyi doğru yola eriştirmez. Ey kavmim! Bugün yeryüzüne hakim kimseler olarak iktidar ve saltanat sizindir. Ama başımıza geldiğinde bizi Allah'ın azabından kim kurtarır? Firavun, ben size ancak kendi görüşümü bildiriyorum ve sizi ancak doğru yola götürüyorum dedi. İman etmiş olan adam dedi ki ''Ey kavmim, şüphesiz ben Nuh kavmi, At kavmi, Semud kavmi ve onlardan sonra gelen toplulukların başına gelen olayların sizin de başınıza gelmesinden korkuyorum. Allah kullarına asla zulmetmek istemez. Ey kavmim, gerçekten sizin için o barışıp çağrışma gününden, arkanıza dönüp kaçacağınız günden korkuyorum. O gün sizi... Allah'ın azabından kurtaracak kimse yoktur Allah kimi saptırırsa artık onu doğru yola iletecek de yoktur Andolsun daha önce Yusuf da size apaçık deliller getirmişti de Onun size getirdikleri hakkında şüphe edip durmuştunuz Daha sonra o ölünce de Allah ondan sonra asla peygamber göndermez demiştiniz işte Allah aşırı giden şüpheci kimseleri böyle saptırır. Onlar kendilerine gelmiş hiçbir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında tartışan kimselerdir. Buysa Allah katında ve iman edenler katında büyük öfke ve gazap gerektiren bir iştir. Allah her kibirli zorbanın kalbini işte böyle mühürler. Piravun dedi ki, ''Ey Haman!'' ''Bana yüksek bir kule yap. Belki yollara, göklerin yollarına erişirim de Musa'nın ilahını görürüm. Çünkü ben onun yalancı olduğuna inanıyorum.'' Böylece Firavun'a yaptığı kötü iş süslü gösterildi ve doğru yoldan saptırıldı. Firavun'un tuzağı tamamen sonuçsuz kaldı. O inanan kimse dedi ki, ''Ey kavmim, bana uyun ki,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 Ey kavmim, bu ne hal? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum, sizse beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz beni Allah'ı inkar etmeye ve hakkında hiçbir bilgim olmayan şeyleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Bense sizi mutlak güç sahibine, çok bağışlayana, Allah'a çağırıyorum. Şüphe yok ki sizin beni tapmaya çağırdığınız şeyin ne dünya ne de ahiret konusunda hiçbir çağrısı yoktur. Kuşkusuz dönüşümüz Allah'adır. Şüphesiz aşırı gidenler cehennemliklerin ta kendileridir. Size söylediklerimi hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Şüphesiz Allah kullarını hakkıyla görendir. Allah onu onların hilelerinin kötülüklerinden korudu. Firavun ailesini azabın en kötüsü kuşattı. Öyle bir ateş ki... Onlar sabah akşam ona sunulurlar. Kıyametin kopacağı günde de Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun denilecektir. Ateşin içinde birbirleriyle tartışırlarken zayıf olanlar büyüklük taslayanlara ''Biz size uymuş kimselerdik, şimdi şu ateşin bir kısmını üzerimizden kaldırabilir misiniz?'' derler. Büyüklük taslayanlarsa şöyle derler ''Biz hepimiz ateşin içindeyiz.'' Şüphesiz Allah kullar arasında böyle hüküm vermiştir. Ateşte olanlar cehennem bekçilerine Rabbinize yalvarın da hiç değilse bir gün bizden azabı hafifletsin derler. Cehennem bekçileri derler ki size peygamberleriniz açık mucizeler getirmemiş miydi? Onlar evet getirmişti derler. Bekçiler öyleyse kendiniz yalvarın derler. Şüphesiz kafirlerin duası boşunadır. Şüphesiz ki peygamberlerimize ve iman edenlere dünya hayatında ve şahitlerin şahitlik edecekleri günde yardım ederiz. O gün zalimlere mazeretleri fayda vermez. Lanet de onlaradır, kötü yurt da onlaradır. Andolsun biz Musa'ya hidayet verdik. İsrailoğullarına da akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberi olarak o kitabı, Tevrat'ı miras bıraktık. Ey Muhammed! Sabret! Allah'ın vaadi şüphesiz gerçektir. Günahının bağışlanmasını iste. Akşam sabah Rabbini hamd ederek tesbih et. Allah'ın ayetleri hakkında kendilerine gelmiş bir delilleri olmaksızın tartışanlar var ya, onların kalplerinde, ancak bir büyüklük taslama vardır. Onlar tasladıkları büyüklüğe asla ulaşmazlar. Sen Allah'a sığın. Şüphesiz o hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Elbette göklerin ve yerin yaratılması insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Körle gören iman edip salih ameller işleyenlerle kötülük yapan bir değildir. Siz pek az düşünüyorsunuz. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Bunda hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu buna inanmazlar. Rabbiniz şöyle dedi. Bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler,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 Durum buyken nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inkar etmekte olanlar işte böyle döndürülürler. Allah yeryüzünü sizin için karar kılma yeri göğüde bina yapan, size şekil verip de şekillerinizi güzel kılan ve sizi temiz şeylerle rızıklandırandır. İşte Rabbiniz Allah, alemlerin Rabbi Allah. Ne yücedir O diridir Ondan başka hiçbir ilah yoktur O halde Sadece Allah'a itaat ederek Samimi olarak Ona ibadet edin Hamd alemlerin Rabbine mahsustur De ki Rabbimden bana apaçık deliller gelince Allah'ı bırakıp da Taptıklarınıza tapmam bana yasaklandı Ve bana alemlerin Rabbine teslim olmam emredildi O sizi önce topraktan sonra az bir sudan meniden sonra alakadan yaratan sonra sizi ana rahminden çocuk olarak çıkaran sonra olgunluk çağına ulaşmanız sonra da ihtiyarlamanız için sizi yaşatandır İçinizden önceden ölenler de vardır Allah bunları belli bir zamana erişmeniz ve düşünüp akıl erdirmeniz için yapar O yaşatan ve öldürendir Bir şeye karar verdiğinde ona sadece ol der o da olu verir Allah'ın ayetleri hakkında tartışanları görmedin mi Nasıl da döndürülüyorlar Onlar kitabı Kur'an'ı ve elçilerimize gönderdiklerimizi yalanlayanlardır onlar bilecekler O zaman onlar boyunlarında demir halkalar ve zincirler olduğu halde Kaynar suda sürüklenecekler Sonra da ateşte yakılacaklardır Sonra onlara Allah'ı bırakıp da ortak koştuklarınız nerede denilir Onlar da yüzüstü bırakıp bizden uzaklaştılar Hayır demek ki biz önceleri hiçbir şeye tapmıyormuşuz Taptıklarımız bir hiçmiş derler. İşte Allah inkarcıları böyle saptırır. Bu sizin yeryüzünde haksız yere şımarmanızdan ve böbürlenmenizden ötürüdür. Onlara ebedi kalmak üzere cehennem kapılarından girin. Büyüklük tasyanların yeri ne kötüdür denir. Sen sabret. Şüphesiz Allah'ın verdiği söz gerçektir.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 Hak yerine getirilir. İşte o zaman bunu batıl sayanlar hüsrana uğrarlar. Allah bir kısmına binesiniz, bir kısmını da yiyesiniz diye sizin için hayvanları yaratandır. Onlar da sizin için daha birçok faydalar da vardır. Gönüllerinizdeki ihtiyaçlara kendileri üzerinden ulaşasınız diye onları yaratmıştır. Onlarla ve gemilerle taşınırsınız.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 Sahip oldukları bilgiyle şımardılar ve onları alaya aldılar. Sonunda alaya almakta oldukları şey kendilerine sarı verdi. Azabımızı gördükleri zaman yalnız Allah'a inandık. Ona ortak koşmakta olduğumuz şeyleri inkar ettik dediler. Fakat azabımızı gördükleri zaman inanmaları kendilerine fayda vermedi. Bu Allah'ın kulları hakkında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 Rabbin kullara zerre kadar zulmedici değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.